Visa Expressi Pars'ı dünyanın müziği Hazırlayan ve sunan Milat Bülent Kılıç. Selam ver dostane girami. Ez açık radyo programı Fizan Ekspresi'ni nevit. Milat Bülent Kılıç'tan. İran'da son yıllarda korkunç boyutlara ulaşmış bir yoksullaşma ve işsizlik hali yaşanıyor. E, ama belki bundan da acil, bundan da şiddetli bir sorun daha var. E, o da e, susuzluk. Elbette e, işi olanlar, ge, geliri olanlar için de geçerli olan bir sorun olduğu için e, daha derin, daha önemli bir konu diye söz ediyorum susuzluktan. E, ülkede birçok kent, birçok bölge e, ifade uygunsa susuzluktan kırılıyor. E, ama geçtiğimiz hafta sonu İran'ın en yoksul eyaletlerinden olan e, Sistan, Belüçistan'da bu ürpertici susuzluğa eşlik eden bir de fırtına hali vardı. E, sıcaklıklar korkunç boyutlara ulaştı bölgede ve fırtınalar havayı nefes alınamaz hale getirdi. Bu yüzden de yüzlerce insan hastanelik oldu. Yani e, açlık, yoksulluk, sıcak, susuzluk ve kirli hava bölgedeki yaklaşık 3,5 milyon insanın hayatını cehenneme çevirmiş durumda. Ee, İran İslam Cumhuriyeti'nin ise konunun e, ya da krizin çözümüne ilişkin gerçek bir önlemi ya da e, çözüm önerisi e, uygulaması da yok ne yazık ki. Susuzluk e, sadece Sistan, Belüçistan'a özgü de değil üstelik birçok bölgede yaşanıyor. E, birçok bölgede e, özellikle Tahran'da kimi yerlerde Halk e, su tankerlerinin ardı sıra ellerinde bidonlarla, tencerelerle koşuşturup duruyor. E, gerçekten üzücü ve e, ürpertici e, sahneler bunlar. Öte yandan ülkedeki yeraltı kaynakları da büyük ölçüde e, tüketilmiş ya da kirletilmiş durumda. E, İran'ın, Türkiye'nin hatta bütün bu bölgenin sorunları ne yazık ki bitmez. Ee, ama ben bir süredir kendimi yorgun ve tahammülsüz hissediyorum. Ee, bu yüzden de bugün e, bu sorunların üzerinden belki atlamak için değil ama... ...biraz nefes almak için e, her şeyi bir kenara bırakıp... ...yalnızca e, neşeli bulduğum bir takım parçaları bir araya getirmeye çalıştım. Onlardan oluşan bir derleme hazırladım. E, ve bunları dinleyelim istiyorum. E, farklı coğrafyalardan... ...farklı türlerden hatta Peştun gibi farklı dillerden seçilmiş bir derleme olacak bu. İlk parçamız eskilerden bir İran şarkısı. Cevat Zade'nin seslendirdiği bir parça. Bir grup yetişkin füzisyen arkadaşın yıllar sonra bir araya geldiklerinde... ...çocukluklarında sokaktan geçen horoz şekeri satıcısının söylediklerini hatırlayarak yazdıkları... E, ...besteledikleri bir şarkı bu. E, fakat Cevat Bedizade seslendiriyor. Yeki yek pule horus. Dinliyoruz. Az sonra dinleyeceğimiz parça... ...Afgan ve Tacik müziğinin sevilen... ...önemsenen müzisyenlerinden biri olan... ...Zahir Hoveyda'dan olacak. E, Hoveyda'nın birçok parçasını çaldım size... ...değişik programlarda... ...onunla ilgili kimi özel programlarda yaptım. Benim için özel bir yeri olan bir müzisyendir e, Ve dinleyeceğimiz parça onun en beğendiğim parçası değil. Ama dediğim gibi bugün e, belki de tek ölçütüm e, şarkıların biraz canlı ve neşeli olması. E, dolayısıyla bunu da dinleyelim istiyorum. Çediydi, çeşeniydi. Yani ne gördün, ne işittin diyor şarkı. Dinliyoruz. Açık Radyo'da Fizan Ekspresi programını dinliyorsunuz. Afgan müziğinin yaşayan en popüler şarkıcılarından biri olan Ferhat Derya'dan seçtiğim bir parçayla devam ediyoruz. Ee, parça Peştu dilinde ve jen şekoleydey yani e, sanırım yaşam güzeldir anlamına geliyor. Ferhat Derya'nın parçalarının neredeyse tamamı e, neşelidir, şenliklidir, şendir. E, bu yüzden de ben onu uzun yıllardır ''Hüzünlü Afgan halkını şenlendiren adam.'' diye niteliyorum. Umarım bana hak verirsiniz. Dinliyoruz. Özbek Yahudilerinin acaba tamamı müzisyen mi diye sormadan edemiyor insan. Ee, adeta hepsi kucaklarında bir müzik aletiyle dünyaya gelmiş gibiler çünkü. Ee, az sonra parçasını dinleyeceğimiz Avram Tolmasov da Semerkant doğumlu Özbek Yahudilerinden bir müzisyen. 1956'da Sovyet Özbekistan'ında doğmuş ve çözülmeden sonra önce İsrail'e ardından da Amerika Birleşik Devletleri'ne taşınmış. Yani bir ayağı İsrail'de bir ayağı da, bir ayağı da Amerika'da olan ilginç bir müzisyen birçok enstrüman çalıyor ve birçok dilde de şarkı söyleyebiliyor. Bunlara karşın bir düğün salonu ya da bir parti şarkıcısı konumunda kalmış biri ne yazık ki. E, bu da Amerika Birleşik Devletleri'ne göç etmiş birçok Asyalı sanatçının ortak yazgısı sanıyorum. E, gidiyorlar orada e, bir yanıyla aç kalıyorlar ve dolayısıyla piyasa tipi bir müziğin içerisinde e, ömürlerini tüketmek durumunda kalıyorlar. Bana kalırsa yazık da oluyor e, ama geçelim şimdi bunları. Ee, ...ve Avram Tolmasov'dan e, Nero Nero yani Gitme Gitme adlı şarkıyı dinleyelim. Buhara ve genel olarak Tacik müziğinin tanınmış gruplarından olan... ...Alaev ailesinin e, İsrailli müzisyen Tamir Muskat'la yaptığı Serseri adlı parçayla devam ediyoruz. E, Alaev ailesi e, neredeyse yarım yüzyıldır e, müziğin içinde olan bir aile... Ve dededen toruna herkes sahnede ve herkes müzik yapıyor. Dinliyoruz. Programın başında da dediğim gibi bugün parçaları bir araya getirmekteki tek ölçütüm onların biraz neşeli ve şen olmaları oldu. Bu yüzden de tür tür, bölge bölge, ülke ülke dolaşmaya devam ediyoruz. Şimdi de Tacikistan'a uzanacağız ve Nabaver Chenarov'un e, ve grubu Şems'in e, bir canlı stüdyo kaydını dinleyeceğiz. E, parça Pamir ağzıyla söyleniyor e, ve parçada def dışındaki bütün çalgılar batılı çalgılar. Şarkının adıysa Ay Mu Kebuter yani Ey Güvercin Saçlı. E, Kakülü başın çevresini kuşatan kısmı ve arkada kuyruk halindeki kısmı düşününce e, sahiden de bir güvercini andıran bir biçim oluşuyor sanki. Ben e, güvercin saçlığı da böyle anlıyorum. E, umarım yanılmıyorumdur. Dinliyoruz. Açık Radyo'da Fizan Ekspresi programını dinliyorsunuz. Fizan Ekspresi iki haftada bir cumartesi günleri saat 15'te yayınlanıyor. 20. yüzyılın ortalarında Tahran'da doğan özel bir müzik türü var. Bu batı kültürünün dolayısıyla da batı müziğinin ülkeye girip yaygınlaşmasından sonra oluşan bir şey. Yani yerel ve geleneksel unsurlarla müziklerle etkileşimle ortaya çıkmış Tahran'i bir müzik türü. Ee, ve anladığım kadarıyla daha çok lümpen kültürünün sınırları içinde kalan, daha çok lümpenlerce yeniden üretilen bir tür olmuş bu. Ee, türün önemli temsilcilerinden biri de Morteza Ahmedi idi. İdi diyorum, sanıyorum ki artık yaşamıyor, yaşıyorsa da çok yaşlı olmalı. Ee, ben yıllar önce konuyla ilgili bir programda kimi ayrıntıları vermiş ve bu e, müzikten epey örnekte dinletmiştim size. Ama bugün ayrıntıya girmek istemiyorum. Ee, sadece Morteze Ahmeti'den birkaç parça dinleyelim istiyorum. Ee, i̇lk parça Mihay Bekon, Mihay Nekon adını taşıyor. Yani ister yap ister yapma. Ee, Ahmeti bu parçayı değişik zamanlarda birden çok kez seslendirmişti. Ama biz e, eski versiyonlarından birini dinliyoruz bugün. Morteze Ahmeti'den kısa bir parça daha dinliyoruz. Lebe Konçe yani konca dudak. Ee, şarkının sözleri muzip, kısmen müstehcen ve kısmen cinsiyetci ama dediğim gibi neşeli bir şarkı. Biz de o yüzden dinliyoruz. Şimdi de İran'ın güneyine Hormozgan'a inelim ve Emuh Kenber'den yani Kenber Amca'dan, Kenber Rastgu'dan bir körfez parçası dinleyelim. Ee, bu parçayı size görece yakınca bir dönemde de dinletmiştim. Açık Radyo'da Fizan Ekspresi programını dinliyorsunuz. İran'ın, Güney'inin, e, Körfez'in özgün ve şen müziği Benderi'den bir örnekle devam ediyoruz. E, bir bu şehir müziği bu ve Naliye adlı e, bir parça. E, bu türün iki önemli müzisyeni olan Habib Meftah bu şehri ve Mohsen Şerifiyan parçayı birlikte icra ediyor. Dinliyoruz. İran'ın gerçekten ilginç gruplarından biri olan Darkhub'dan Singu adlı parçayla devam ediyoruz. Yaptığım özel bir programla size uzun zaman önce Darkhub grubunu da tanıtmıştım. Yaklaşık 25 yıl önce İran'da ortalığı kasıp kavuran son derece hareketli bir parçayla bu programı da kapatıyor olacağız. Sendinin bu parçası düğünlerde, partilerde dans etmek isteyen herkesin çaldığı bir parçaydı. Umarım hiç değilse durduğunuz yerde şöyle bir kıpırdanmanıza neden olur çünkü tam da bunun için çalıyorum. Doktor Ehvazi, Ehvazlı kız. Ta Bername diğer Golo Golzarbaşit. Bir sonraki programa kadar gül olunuz, gülizar olunuz.